Değerli günler, değerli dinleyenler, gününüz hayırlı, bereketli, huzurlu ve mutlu olsun inşallah. Allah'ın selamı, rahmeti, bereketi hepinizin, hepimizin ve ona inanan tüm müminlerin üzerine olsun diyor. Yine böyle bir günün, böyle bir anında, Sohbet programının ilk bölümünde Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın hadisi şerifiyle sohbetimize başlıyoruz değerli dinleyenler. İyaz bin Hımar el-Mucaşi'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah Aleyhisselatü Vesselam şöyle buyurmuştur. Cennetlikler üç kısımdır. Bir Adil, cömert, başarılı ve güç, kuvvet sahibi kimse. İki, yakın akraba ve diğer Müslümanlara karşı şefkatli ve merhametli davranan kimse. Üç, kimseye el açıp şikayette bulunmadan çoluk çocuğunun geçimi için çalışan fakir, iffetli ve gönlü tok olan kimse. Cehennemlikler de beş kısımdır. Bir, zayıf iradeli ve her hususta sizlere tabi olan kimseler. Onlar ne aile sorumluluğu yüklenir ve ne de bir mala sahip olmak için çalışırlar. İki, hırs göstermez gibi göründüğü halde imkan bulunca az bir şeye bile hainlik eden kimse. Üç, Ailen ve malın hakkında sabah akşam seni aldatan kimse. Dört, cimri ve yalancı kimseler. Beş, sözü de fiili de çirkef olan kimseler demiş Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Evet değerli dinleyenler, Allah Resulü'nün cennetliklerden ve cehennemliklerden tarifini yaptığı eşhasın Şahs'ların tarifi böyle. Geldik bugünkü öykümüze. Bugünkü öykümüzün adı Doğanın ağırlığı. Dükkana giren yoksul görünümlü kadın ürkek adımlarla bakkalın yanına yaklaştı ve sordu. "Şey, birkaç şey alsam hesaba yazar mısınız?" Kocam çok hasta ve işe gidemiyor. Yedi çocuğum var ve karınları aç. Bakkal kadını tanımıyordu. Belli ki bu gece kondu mahallesine yeni taşınmışlardı. Veresiye vermekten bıkan adam kadını tersledi ve dükkandan çıkıp gitmesini istedi. Kadın önce kapıya doğru bir iki adım attı. Sonra durdu ve döndü. Lütfen diyebildi kırık bir sesle. Çocuklarım aç olmasa bunu istemezdim. Size borcumu en kısa zamanda öderim korkmayın. Ama bakkalın cevabı yine olumsuzdu. Kadını tanımıyordu. Kendisinde hesapları yoktu ve tanımadığı insanlara asla güvenemezdi. O sırada tezgahın yanında duran başka bir müşteri... ...bakkalla kadın arasındaki konuşmaları dinliyor. Bakkala dönen adam kadına ne isterse vermesini... ...parayı kendisinin ödeyeceğini söyledi. Bakkal... ...bu teklif karşısında... ...utandı... ...çünkü böyle bir şeyi aslında... ...kendisinin düşünmesi gerekiyordu. Gel gelelim... ...para hırsı bunu yapmasına izin vermiyordu. Adamın bu sözleri üzerine... ...kadına döndü... ...ve alayıcı bir edayla sordu. Alışveriş listen var mı? Evet dedi kadın. İyi... Bu listeyi terazinin bir kefesine koy. Listenin ağırlığınca yiyeceği... ...diğer kefeye koyup sana bedava vereceğim. Aklınca kadını bu şekilde utandırmayı... ...ve dükkanından uzaklaştırmayı planlamıştı. Kadın... ...başı önüne eğik halde elini cüzdanına soktu... ...ve üzerine bir şeyler yazılı bir kağıt parçası çıkarıp... ...terazinin bir kefesine usulca bıraktı. Bakkal... Daha ilk ekmekte kağıdın bulunduğu kefenin havaya kalkacağını ve bir ekmekle kadını başından savacağını düşünüyordu. Ama umduğu olmadı. Kaç tane ekmek koyduysa denge bozulmadı. Kağıdın bulunduğu kefe hep aşağıdaydı. Şeker, pirinç, un vesaire koyuyor ama durum değişmiyordu. Bakkal ne yapacağını şaşırmış sadece... İnanmıyorum inanamıyorum diye biliyordu. Bakkal diğer kefeyi tepeleme doldurmasına rağmen kağıt parçasının bulunduğu kefe hep ağır basıyordu. Nihayet kefede yer kalmayınca bakkal durdu ve merakla kağıt parçasına uzattı elini. Şaşkınlığı şimdi ikiye katlanmıştı. Çünkü elinde tuttuğu bir alışveriş listesi değil, kısacık bir duaydı ve şöyle diyordu, Allah'ım, ihtiyaçlarımızı bilen, ve onları merhametiyle karşılayabilecek yalnızca sensin. Bu dua, terazinin diğer kefesindeki, kilolarca eşyadan daha ağır gelmişti, ve öyle görünüyordu ki, tonlarca koyulsa yine de durum değişmeyecekti. Bakkal, Teraziden aldığı eşyaları kadına uzattı ve utanç içine sessizce başını önüneydi. Kadın teşekkür edip dışarı çıktı. Bakkalın ve müşterinin bir mucize diye baktığı olayın sırrı ise daha sonra anlaşıldı. Terazi ilahi bir planın gereği olsa gerek bozulmuştu. Evet değerli dinleyenler Duanın ağırlığı Terazi bozulmuş ama O teraziyi bir bozan var Hani bir sebepler var Bir de müsebbibül esbab var O sebepleri yaratan Sebepleri halk eden var Bu noktadan Biz Allah'ın yaratmış olduğu kullar olarak başımıza gelen her hadisenin sebebine takılmayacak o sebepleri yaratan bir müsebbibül esbab olduğunu, sebeplerin yaratıcısı Allah olduğunu Celle Celaluhu düşünecek ve eğer bu hadise bir musibetse bir belaysa, bir kazaysa bir hastalıksa ondan olduğunu düşünecek kahrında hoş Dik hoş diyecek. Hak şerleri hayreyler. Zannetme ki gayreyler. Arif anı seyreyler. Mevla görelim neyler. Neylerse güzel eyler diyecek. Ama katiyen sebeplere kızmayacak. Kalbi onunla meşgul etmeyeceksiniz değerli dinleyenler. Etmeyeceğiz. Çünkü sebeplere takılıp kalan daha önce de ifade ettiğim gibi müsebbibül esbaba ulaşamaz. Başınıza bir hastalık mı geldi? Bir sıkıntı mı geldi? Bir belaya bir musibete düşer mi oldunuz? Oturup kendi kendimize bir muhasebe yapacak Allah'ım nerede bir hatam oldu? Nerede bir yanlışım oldu? Nerede yapmam gereken bir vazifeyi yapmadım. O ihmalimin neticesinde bu başıma geldi deyip veya hutta öyle sıkıntılar, öyle hastalıklar, öyle belalar, öyle afetler var ki insan sabretmesi, şükretmesi şartıyla belki insana ...on defa, yirmi defa hacca gidip gelmeden daha fazla sevap kazandıracak. Belki insana gecede bin rekat namaz kılmasından daha fazla terakki ettirecek. O hastalıkların her bir saniyesi, dakikası, saati... ...insana binlerce sevap kazandıracak. O hastalığa sabredecek. Allah'ım sen... Bu hastalıkla, bu musibetle, bu belayla, bu afetle, bu sıkıntıyla benim ne mertebemi yükseltmeyi murad ettin ki bana bunları uygun gördün diyecek. Ama katiyen bakın şunu bunu suçlamadan ziyade kendi kendimize bir nefis muhasebesi içerisinde olacağız değerli dinleyenler. Mü'min daim nefis muhasebesi içerisinde olan insandır. Her an kendini sorgulayan insandır. Her an kendi kendini muhasebe içerisinde gören insandır. Bu noktadan bizler başa gelen hadiseleri böyle değerlendirecek ama... Kat iyen birlerini suçlayıp ona düşmanlık besleme zannediyorum bizim boş şeylerle meşgul olmamız anlamına gelecektir. Hani hakikat incilerinde deniyor ya sabrı Cemil sıkıştığın zaman içini Allah'a dökmendir. Evet işte bu noktadan insan incinse bile incitmeyecek, aldatılsa bile aldatmayacak, yanlışa maruz kalsa bile yanlış yapmayacak. Yine o hakikat incilerinden bir ifade arz ediyorum. Bilerek bir karıncayı ezen, başına bir şey geleceğinden korkmalıdır diyor. Bilerek bir karıncayı ezen, başına bir şey geleceğinden korkmalıdır diyor ve kendi eksiklerini göremeyenler kusurlarını asla telafi edemezler. Ve gerçek dost yanlışını arkadaşına ikaz eden, ihtar eden, söyleyen insandır değerli dinleyenler. Hani yine hakikat incilerinde deniyor ya, münafıkların bahşişi sönük bir gülücüktür. Çok enteresan. Yani o insanlar bir tebessüme öyle aldanıyorlar ki işte bizler şu dünya hayatında ahiretimiz adına bir muhasebe içerisinde olacak yine hakikat incilerinden ifade ederek söylüyorum ki ahireti hesabına endişesiz yaşayanın akıbetinden korkulur diyor büyüğümüz evet bu noktadan bizler daim İnşallah muhasebe içerisinde olacak. Günlük hayattan kendimizi ayırabildiğimiz kadar ayıracak. Kendi kendimizle baş başa kaldığımızda hemen bir muhasebe içerisine girecek. Ve hayatın yaptıklarımızın muhasebesini yapacağız değerli dinleyenler. Ölüm gelip çatmadan evvel. Allah Resulü'nün Hasibu en fusukum قبل en tuhasabu. Hesaba çekilmezden evvel kendinizi hesaba çekiniz dediği gibi bu noktadan insanlar bize tavır ve davranışlarında ne olursa olsunlar bizler Rabbimize karşı tavır ve davranışımızı Müstakim üzere tutmamız lazım Her hareketimize Çeki düzen verecek Her hareketimize adeta Allah'ın rızası Resulullah'ın hoşnutluğu var mı Parolası soracak Ve Hal ve hareketlerimizi disiplinize edecek Laubali bir hayat çakır keyif bir hayat Bize göre olan Bir hadise değil Değerli dinleyenler Allah Resulü laubali bir hayat yaşamamış. Çakır keyif bir hayat yaşamamış. Hep mahzun ve kederli diyor ya. Hep mahzun ve kederli yaşamış. Çünkü neşelenecek bir hadise yok ki. Hani bir hak dostu diğerine sorar. Nasılsın dostum? Sorulan Sorunun muhatabı Hak Dostu şöyle cevap verir. Ölürken imanlı mı ölecek, imansız mı ölecek? Hayatın hesabını verebilecek mi, veremeyecek mi? Sırattan geçecek mi, geçemeyecek mi? Defterler sağdan mı verilecek, soldan mı verilecek? Yaptığımızın her zerresi, baktığımızın her karesi, Duyduğumuzun her sesi hesabının sorulacağı bir buluşma. Ve o adaleti ifade etme sadedinde boynuzsuz keçinin boynuzlu keçiden bu bir meseleyi ifade sadedinde anlatılmış bir mesele. Eğer boynuz, boynuzsuz keçi boynuzlu keçiden hakkını alacaksa artık gerisini siz düşünün der gibi... Öyle bir adaletin tecelli edeceği bir buluşma. Onun için ben cennete mi gireceğim, cehenneme mi gireceğim, kurtulacağım mı, yanacağım mı? Bunu bilemeyen birisi, sen söyle dostum nasıl olur Allah aşkına diyor. Müminin hayatı böyle bir muhasebe duygusuyla, bunu derken ben sizi Ümitsizliğe sevk ediyor değilim. Bu dini yaşanmaz bir hale getiriyor değilim. Allah Resulü... Kolaylaştırınız, zorlaştırmayınız. Nefret ettirmeyiniz. Sevdiriniz buyuruyor. Bizim her şeyden öte bir Rabbi Rahimimiz var. Benim gadabım rahmetimle yarışsa... Rahmetim daima gadabımın önünde gider buyuran bir Rabbi Rahimimiz var. Ama... ...hani demiş ya... ...baba himmet... ...baba da demiş... ...oğul gayret... ...biz... ...ibadet diyecek... ...amel diyecek... ...haramlardan günahlardan uzak bir hayat yaşamaya çalışacak... ...feraizi farzları yerine getirmeye çalışacak... ...Allah da Celle Celaluhu... ...bizim farkında olmayarak... ...istemeyerek... ...veya bir an olsun... Sürçtüğümüz düştüğümüz anlardaki Günahlarımızı inşallah bağışlayacak Hani bir insanın hesabı anlatır Sorarlar ona Sen amelinle mi muamele görmek istiyorsun Yoksa Allah'ın rahmetiyle mi Merhametiyle mi O insan hayatında çok amel işlemiş Çok amel işlemek de eğer o amelin gururu kibiri varsa Ben yaptım ben ettim Ben diğer insanlardan üstünüm Ben bütün insanlardan fazla ibadet içerisindeyim Takvaca üstünüm Dedirtiyorsa Değerli dinleyenler o insan kazanma kuşağında kaybetmiş demektir İhtimal onlarda Onlardan biri Ben amelinle muamele görmek istiyorum Ameli çok ya amele güvenmek ucup gurur ve dünyadaki yapmış olduğu bütün ameller terazinin bir kefesine konur tabi bu terazi öyküde ifade ettiğimiz bakkalın terazisine benzemez bozulma gibi bir şansı yoktur bu terazinin öyle bir terazi ki ve alınır adamın bir gözü sadece sadece bir gözü değerli dinleyenler ...terazinin diğer kefesine konur. Heyhat, bir ömür boyu yapılan ibadetler, ameller... ...yardımlar, zekatlar, sadakalar... ...insana verilen bir gözün şükrünü eda etmeye yetmemiştir. Ve eşittir cehennem çıkar, hesabın neticesi. Cenab-ı Hak öyle bir akibetten hepinizi, hepimizi muhafaza eylesin. Ve melekler alırlar, görevliler. Götürme, götürmek için alır. Girerler koluna insanın ve cehenneme doğru. Götürürlerken, o insan başını çevirir, çevirir, bakar arka tarafa. Çevirir, çevirir, bakar arka tarafa. Her şeyi bilen, evveli ve ahiri bilen Allah Celle Celaluhu. Onun ne diyeceğini... Biliyordur ama Bize verilecek bir ders Bir ibret olması münasebetiyle Sordurur okuluna. Sorun bakalım Bu kulum niçin böyle başını arka tarafa çeviriyor Niçin bakıyor Bir şeyler umar gibi bekler gibi Sorarlar melekler O kulun cevabı çok enteresandır Ben öyle bir Rab biliyordum ki Ben öyle bir yaratan biliyordum ki ben öyle bir sahip biliyordum ki beni cehenneminde yakmayacak. Beni ateşe atmayacak, bana azap etmeyecek. Ben öyle bir Rab ı Rahim biliyordum. Ey rahmeti bol padişah, cürmüm ile geldim sana. Ben işledim pek çok güna, cürmüm ile geldim sana. Adım senin gaffar iken, ayıp örtücü settar iken... Kime gidem sen varken iken cürmüm ile geldim sana. Der gibi ben öyle bir Rabb-ı Rahim biliyordum beni cehennemde yakmayacak. Allah Celle Celaluhu meleklerine der ki çevirin okulumun yönünü cennete doğru. Götürün cennetime koyun cennete. Çünkü anne, ende zanni, abdi, bi, kulum beni nasıl zannederse ben ona öyle muamele ederim. Ey Rabb, biz seni daima öyle zannettik. Sen merhameti bol, rahmeti enginsin. Sıcağın en doruk noktaya ulaştığı bir anda. Rahmetinle ortalığı sağnak sağnak sel hale getirirsin. Hayatımız günahlarla dolu bile olsa o günahlarımızın neticesinde bizim müstahak olduğumuz yer cehennem de olsa sen bize ...cenneti nasip edersin. Biz seni hep öyle gördük. Öyle bildik. Epey önce bir dinleyicimiz teyzemizi ziyaret ettiğimizde Sohbet esnasında Duygulu ve ağlayarak O teyzemizin Başka kapı var mı evladım Başka kapı var mı demesi Evet başka kapı yok Bizim günahlarımızı bağışlayacak Bizi affedecek Haydi girin cennetime diyecek başka kapı yok Ey Allah'ım sen bizi kapından kovmazsın. Şu ana kadar gelenleri kovmadığın gibi. Sen bizi rahmetinden mahrum etmezsin. Şu ana kadar etmediğin gibi. Ama Ya Rab, kovsan bile biz senin kapından gitmeyeceğiz. Senin kapının azat kabul etmez köleleriyiz Allah'ım. Bizi senin kapının azat kabul etmez kulu kölesiyle Allah'ım. Evet değerli dinleyenler. Onun için laubalilik çakırkeyf bir hayat yaşama müminin tavrı olamaz. Ve yine hakikat incilerinden bir ifadeyle sohbetime geçeceğim. Laubali arkadaşlar ve gayri ciddi ortamlar insan için en büyük tehlike sayılmalıdır. Laubali arkadaşlar ve gayri ciddi ortamlar İnsan için en büyük tehlike sayılmalıdır. Bu noktadan... Ana gayesi insanları güldürmek. Belden aşağı, belden yukarı. Ahlaklı, ahlaksız. Terbiyeli, terbiyesiz. O durumlardan... O manzaralardan, o ortamlardan... Olabildiği kadar uzak kalmaya gayret edin değerli dinleyenler. Hatırlayacaksınız... Hadis-i şerif, çok gülmeyiniz, zira çok gülmek kalbi öldürür demişti, Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem, Ebu Hureyre'nin rivayet ettiği bir hadis-i şerifte. Kim ne derse desin, benim peygamberim böyle demişse bitmiştir iş. Daha bunun ötesinde lamı cimi olmaz değerli dinleyenler. Evet, işte benim peygamberim derken, Sadece o peygamberi... Belki... Kişiselleştirmek olur ki... O da bir yanlış ifade... Herkesin peygamberi... Herkesin de öte... Alemlerin peygamberi... İnsin ve cinnin peygamberi... Her şey onu tanıyordu... Değerli dinleyenler... Birisi geldi bakın... Hani... Akif bir gece şiirinde... Sırtlanları geçmişti beşer yırtıcılıkta. Dişsiz mi bir insan onu kardeşleri yerdi diyor ya. O dönemin vahşetini böyle anlatıyor ya. İşte o cahil ve vahşi bir kavim içerisinden sahabe gibi inci mercanları çıkaran Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem. Yanına birisi geliyor. İnanmamıştı. Dedi ki Allah Resulüne şu ağaç eğer seni tasdik ederse, senin yanına gelirse ben o zaman senin hak peygamber olduğuna inanacağım dedi. Düşünebiliyor musunuz? Edilen teklifin ne kadar acayip bir teklif olduğunu düşünebiliyor musunuz değerli dinleyenler? Ama bir insanın imanının kurtulması meselesi. Üzerine güneşin doğup battığı her şeyden... ...hayırlı diyen o peygamber sallallahu aleyhi ve sellem... ...kızmamıştı, darılmamıştı. Ben dedi kendi gücümle değil... ...Allah'ın izniyle dedi. Ağacı çağırdı yanına. Ağaç geldi Allah Resulü'nün huzuruna. Yürür müydü? Allah yürütürse yürürdü o ağaç. Resulullah çağırırsa gelirdi o ağaç. Ey... Şu yirminci asrın canlı gezen cenazeleri, ağacın bile teklifine davetine icabet ettiği o Allah Resulü'nün davetine icabet etmeyecek misiniz? Geldi ağaç Allah'ın Resulü'nün huzuruna. Eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden Resulullah dedi. Teklifi söyleyen de şaşırmıştı. Nasıl olurdu? Ağaç yürür müydü? Ağacı yaratan yürütürse yürürdü. Hani İhlas Risalesi'nde o razı olsa, Bütün dünya küsse ehemmiyeti yok diyor ya. Allah razı olursa, Ve dedi ki, Eyvah! Eyvah dedi. Belki, Bir önceki ayı ikiye böl diyenin, Ayı ikiye bölünmesi karşısında Şakkı kamer Kamerin şak şak olup ikiye bölünmesi karşısında Muhammed'in sihri gökleri de sardı dediği gibi İnanmayınca Allah hidayet nasip etmeyince Ay ikiye de bölünse Ağaç huzuruna da gelse Peygamberliğine şahitlik de yapsa inanmayacaklar, inanmamışlardı onun için, ey 20. asrın müminleri, Müslümanları! Ayın ikiye bölünmesini görmediniz, duydunuz. Ağacın yürümesini, şehadet etmesini görmediniz, duydunuz. Ama 1400 sene sonra da olsa, o peygamberin davetine icabet edip, imanla şereflenen, ey Şereflerin en değerlisi ve şereflerin en güzeliyle şereflendirilmiş, güzelleştirilmiş olan ey iman edenler iman nimetinin şükrünü ibadetlerle, onun yoluna hizmetle Allah'ı kullarına sevdirmekle ifa etmeye çalışın. Allah'ın size vermiş olduğu her türlü nimetleri, imkanları onun yolunda sarf etmekle iman nimetini şükrünü eda etmeye çalışın. Aksi halde üstadımızın nimet şükürle ziyadeleşir. Şükredilmezse Allah o nimeti verdiğinden alır kaydesince Salebe gibi yazık oldu salebeye ifadesine muhatap olma tehlikesi de söz konusu değerli dinleyenler Evet namazı terk etmenin bahaneleri demiştik hatırlayacaksınız Namaz kılmamanın en büyük sebebi önemini bilmemektir. Namazın en büyük bir ehemmiyet ve kıymet taşıdığını bilmeyen nice Müslüman işim var Sonra kılarsın, Neyse sonra kaza edersin gibi cümleler kullanırlar. Oysa namaz o kadar önemlidir ki insanın yaratılış sebebinin en büyüğü budur. Düşünün bir kere Rabbimiz Kur'an'da Mealen Zariyat Suresi 56. ayette ''Ben cinleri ve insanları ancak bana ibadet etsinler diye yarattım.'' buyuruyor. ...daha ötesi var mı değerli dinleyenler? Hem Rabbimiz... ...hem Peygamberimiz... ...aleyhisselatü vesselam... ...en büyük ibadetin namaz olduğunu belirtiyorlar. Bu kadar açık gerçek ortadayken... ...farklı bir şey düşünmek mümkün mü? Bizim ve her şeyin yaratıcısı... ...bizi dirilten ve öldüren... ...ahirette bizi hesaba çekerek... ...sonsuz bir mükafat veya azap verecek olan Allah çok açık ve net bir şekilde bizi ibadet ve namaz için yarattığını buyuruyor. ısrarla namazı emri diyor. bizim farklı bahanelerle namazı terk etmemiz kendi kendimizi aldatmak ve başımızı kuma sokmak olmuyor mu? Evet. içinde bulunduğumuz gafletten uyanalım. Namazı vaktinde hiç kaçırmadan ezan okunur okunmaz dost doğru ve hakkını vererek kılalım. Eğer hemen uyanmazsak bilelim ki cehennemde uyanmak çok geç olacaktır. Allah muhafaza eylesin. Değerli dinleyenler namaz insanları kötülüklerden alıkor demişti. Şeytanın sağ taraftan girmişliğiyle yaklaşmışlığıyla. Bazı insanlar namaz kılmamasının mazeretini Ya öyle namaz kılan insanlar var ki yalan onda dolan onda. Sahtekarlık onda, üçkağıtçılık onda Şu onda, bu onda Harama bakmak onda Falan filan onda Onun için ben namaz kılmıyorum ama Ne harama bakıyorum Ne yalan söylüyorum Ne üçkağıtçılık yapıyorum Ne hırsızlık ediyorum Yok yok yok cık, cık, Canım ben ondan Tabi Allah'ın daha makbul bir insanım Bu Şeytanın sağ tarafından yaklaşmışlığının ifadesi değerli dinleyenler. Allah Resulü demiyor ki Doğruysanız, yalan söylemiyorsanız, harama bakmıyorsanız, hırsızlık etmiyorsanız namaz kılmayabilirsiniz demiyor ki. Veya yapanlar için diyorum. Namaz kılsanız, e bunun yanında yalan da söyleyebilirsiniz demiyor ki. Namaz insanları kötülüklerden alıkoyar diyor. O zaman eğer bir insanın namazı kötülüklerden alıkoymuyorsa, o insan biz değil yalnız bakın, siz değil. Bizler sizler başkasını sorgulama mevkiinde değiliz değerli dinleyenler. O insan kendi kendini sorgulamalı. Allah'ım ben nerede bir eksik yanlış noksan yapıyorum ki, namaz benimle kötülükler arasında bir kalkan oluşturmuyor o insan onun muhasebesini yapmalı Bizler değil zaten başkalarının muhasebesini yapan bir insan kendi muhasebesini yapmaya fırsat bulamaz değerli dinleyenler Onun için biz başkalarının muhasebesini yapmayacağız Bilmem arzede bildim mi kendi muhasebemizle meşgul olacağız acaba abdestimden bir yanlışlık var eksiklik var namazımı ifa etmemde mi diyecek ve namazı dosdoğru doğru kılın emrine uymaya çalışacağız işte bu noktadan değerli dinleyenler büyüğümüz o gurbet ellerde ben kısa bir cümle arz edeyim sizlere Yolda bir bakmamanız gereken bir yabancıya mı baktınız bir harama nazar mı ettiniz gelecek ve eşinize ailenize hanım eşim ben bugün bakmamam gereken bir şeye baktım sana ihanet ettim bana hakkını helal et. Diyeceksiniz diyor. Ben buradan sizleri bir adım daha öteye götürerek haramlara girme, onun emirlerini yerine getirmeme. Acaba kime ihanet olur? Onun muhasebesini siz yapın değerli dinleyenler. Evet. Daha ötesi var mı? Hem Rabbimiz...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 eğer hemen uyanmazsak, Bilelim ki, Demişti ya, Cehennemde uyanmak, Çok geç olacaktır, Allah muhafaza, Hafizanallahu eyyakum. Evet, Namaz kılmayan insanlardan bazıları, En başta nefsimiz, Aaa canım, Ne olacak, Allah affeder, der. Namazı terk eden nice insan, Rabbimizin aff ve mağfiretinin Sonsuz olduğunu, ...onun her şeyi affedeceğini söyler. Oysa bu... ...şeytanın bir tuzağıdır. Bir zaman... ...gelir ki... ...kaçırdığımız namazların... ...ihmal ettiğimiz ibadetlerin... ...işlemiş olduğumuz haramların... ...pişmanlığı da... ...bize fayda vermeyebilir. İşte o an... ...ölümün... ...bize çok yakın olduğu... Can hulkuma gelince denir ya Elbette Rabbimiz şirkin dışında bütün günahları affeder ama nasıl Şu ayet meali bizi bu konuda daima uyanık tutmalıdır Lokman suresi 33. ayetin mealinde Yüce Rabbimiz Ey insanlar Rabbinizin emir ve yasaklarına karşı gelmekten sakının Ve öyle bir günden korkun ki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 Nasıl olsa Allah affeder diyerek namaza karşı ilgisiz olmanın yanlışlığını ortaya koyuyor. Gafur ve rahim olduğu için namaz konusundaki ihmalimizden dolayı bizi affedeceğini umduğumuz Rabbimiz açıkça bu konuda bizi uyarıyor. Aldanmamamızı istemiyor. Biz şimdi Rabbimizi kendisinden daha mı iyi tanıyoruz ki affeder, affeder diye namazı terk ediyoruz. Sanki Allah her ne kadar Kur'an'da 70 defa namazı emrediyorsa da merak etmeyin, o merhametlidir, affeder diyoruz. Öncelikle şu gerçeği unutmayın. Rabbimizin merhametine ve affına güvenerek günah işlenmez. Ancak gafletle günah işlenmiş ama sonunda pişmanlık duyulup Af dilenmişse o başka. Şu uyarıya dikkat edin. Nisa suresi 17. ayetin mealinde Allah katında makbul olan tövbe o kimsenin tövbesidir ki onlar bilmeyerek kötülük işlerler de çok geçmeden pişman olup tövbe ederler. İşte onların tövbesini Allah kabul eder. Demek ki tövbenin kabul olabilmesi için günahın bilmeyerek işlenmesi ve çok geçmeden pişman olunması gerekir. Oysa namazını kılmayan nice insan hem bile bile bu günahı işliyor, hem de hiç pişman olmadan her gün aynı günahı işlemeye devam ediyor. Eğer bilerek işlese, arkasından samimi bir tövbe edip bir daha işlemese, inşallah yine affedilir. Evet, Rabbimizin güzel isimleri içinde en fazla olan Şefkat, af ve merhamet manasını taşıyanlardır. Rahmetinin gazabını geçtiğini belirten de odur. Kendisine ortak koşmaktan başka her şeyi affedeceğini de belirtmiştir. O kadar ki ömrünü günahla geçirdiği halde samimi bir tövbe ettiği için affına mazhar ettiği ve cennete koyacağı insanlar vardır. Ama bütün ömrünü iyilikle geçirdiği halde ...böbürlenip, ibadetiyle övünüp, ayağa kayıp cehenneme yuvarlananlar da maalesef bulunmaktadır değerli dinleyenler. Gafletle günahı işleyip sonradan ayılan, kendine gelen, şuurlanan bir insan, ben ne yaptım, ne büyük hata işledim diye sarsılır, ...ciddi bir pişmanlık duyar ve affedilmesi için yalvarırsa Rabbimiz affedebilir.'' Dikkat edin affedebilir diyoruz. Çünkü Allah'ın af ve mağfireti hiç kimsenin ipoteği altında değildir. Hiç kimse O'na ait bir yetki hakkında fikir yürütemez. Onu etkileyemez. Ve en büyük günahlardan birisi Allah bana azap etmez düşüncesi. Bir başkası ben nasıl olsa cennetliyim anlayışıdır. Tabi Allah beni affetmez. Allah beni cennetine sokmaz ben kesinlikle cehennemliyim gibi düşünceler de yanlıştır çünkü Allah'ın ikramı ihsanı affı, bağışı adaleti hiç kimsenin etkisi altında değildir Rabbimiz her hususta olduğu gibi bütün fiillerinde de tek bağımsız ve sorumsuzdur yani birilerine hesap verecek değildir İstediğini affeder, istediğini bağışlar istediğini bağışlamaz bunun için diyoruz ki Bırakın günah işlemeden önce Samimiyetten uzak ve çelişki içinde Allah affeder diye düşünmek Günahtan sonra içten ve yürekten Tövbe ve istiğfar etsek bile neticeyi bilemeyiz Ne affedildik dememiz Ne de affedilmedik diye düşünmemiz doğrudur Ölünceye kadar affını ümit eder Azabından korkarız Havf ve reca Ümit ve korku bu bakımdan namaz kılmayıp Allah affeder diye düşünmek büyük hatadır ve namaz için bir özür olamaz. Değerli dinleyenler yarın kılarım diyenin dün kıldık namazını demişler ya. Eğer imkanınız olursa hastanelerin acil servislerine, Gece vakitlerinde şöyle bir 10-15 dakikalık Bir uğrayı verin Uğrayı verin de Allah'ın insanları Ne musibetlere Ne kazalara ne belalara Düçar ettiğini görün de Ne hastaların ne yaralıların Ne Kazazedelerin Olduğunu görün de Sonrasında Zaten insan sapa sağlam olsa bunu samimi olarak ifade ediyorum. O gibi yerlerde vazife alan doktorlarımız, hemşirelerimiz, görevlilerimiz eğer farz namazlarını ifa etseler, günahlarından da kaçınma adına bir hayat yaşasalar Oradaki yapmış olduğu o vazifeler zannediyorum onlara çok çok şeyi kazandıracaktır. Ve Allah onların yardımcısı olsun diyoruz. Çünkü insan bir saat orada duracak olsa dursa psikolojisi bozuluyor. O gelenlerin hali ahvali yaralıların hastaların ne bileyim envai türlü insanların oradaki hali ahvali Zaten siz sağlam bir olsanız sizi hasta etmeye yetiyor. Ama oradaki insanlar bir ülfet ve ünsiyet peyda ettiğinden dolayı artık olan hadiseler karşısında sıradan işlerle muhatap olmuş gibi davranıyorlar. Ama öyle veya böyle hayatınızın önemini, kıymetini, nimetini anlamak isterseniz böyle bir yarım saatçine bir gidi verin. Oradakileri bir geceliğine de olsa görüverin. Sonrasında gelin, Allah'ın huzurunda sabahlara kadar secdeden başınızı kaldırmayın. Bunun için öyle diyorum. Çünkü insan oradan çıkınca, Allah'ım sen beni nasıl nimetlerle serfiraz etmişsin Allah'ım. Sen beni nelerden korumuşsun Allah'ım. Nelerden muhafaza etmişsin Allah'ım diyeceksiniz bakın. İşte, bir yerden bir yere gitmek için hareket ettiğimde 17 yaşında bir delikanlı ayaklarını bükemiyor. Böyle değişik bir yürüme. Ayaklarını bükemeyen bir insanın nasıl adım attığını şöyle bir düşünün verin. Durdum. Dedim ki "Nereye gidiyorsun kardeşim?" Konuşmada da zorlanan bir ifadeyle ben dedi uzak gideceğim yer dedi Emek Mahallesi'nde gelseni götüreyim dedim içimden bir his aldım götürdüm yolda sordum beş yıldır ben dedi böyleyim buraya hareket yapmaya geliyorum dedi beş yıl bakın değerli dinleyenler yani bir gencin bir çocuğun 12 ile 17 yaşlar arası düşünebiliyor musunuz? Şimdi o gence sorsanız, o gencin annesine, babasına sorsanız, ''Şu gencin, şu çocuğumuzun ayağı düzelsin de biz başka bir şey istemeyiz, istemiyoruz.'' derler. Ama hepiniz bükülen, eğilen, yürüyen bir ayaklara sahip değil misiniz? Onun için bu nimetler elimizden alınmadan evvel, o nimetlerin şükrünü eda eden kullardan olalım değerli dinleyenler. Namazın bahanelerinden birisi de henüz genç olmaktır. Gariptir ki ibadete ve namaza daha bir şevkle sarılmamızı sağlaması gereken gençlik bazen engelmiş gibi gösterilir. Hatta nefsimiz ve çevremiz daha gençsin, yaşlanınca kılarsın diyebilir. Öyle çok müftüler var. Yani müftü derken yanlış anlaşılmasın. Böyle bir Gidilecek yerde haram varsa kendini Fetva makamı gören Müftülük makamında gören Ve bol bol böyle fetva dağıtan Çok böyle sözde insanlar Ya ne olacak Allah affeder Hele gel ya daha gençsin hele dur Ya daha gençsin hele dur Nerede örtünme şu şeyini, Hayatını karartma filan Bak bak bak Hatta nefsimiz ve çevremiz Daha gençsin yaşlanınca kılarsın diyebilir ki. Yaşlanıncaya kadar yaşayacağımıza dair kimin garantisi var? Kim Azrail ile sözleşme yapmış ki Ölüm genç ihtiyar dinlemiyor? Dinliyor mu değerli dinleyenler? Diyelim ki bize özel olarak garanti verirse 100 sene yaşayacağız Namaza ne zaman başlayacağız? Ölçü nedir? 60 yaşında mı? 80 yaşında mı? 90 yaşında mı? Yoksa ölmeden bir gün önce mi? Peki ergenlik çağından itibaren Yaptıklarımızın hesabı sorulmayacak mı bize? Allah ey yaşlılar namaz kılın mı diyor yoksa ey iman edenler namaz kılın mı diyor? İslam'ı yaşamak yaşlıların işi mi? Peygamberimiz aleyhissalatü vesselam her insanın Allah huzurunda gençliğinin nerede geçirdiğinden hesaba çekileceğini buyuruyor. Bu gerçekleri bildiğimiz halde nasıl olur da ezan okunurken ilgisiz kalabiliriz? Evet genç olmak bizi namaza dört elle sarılmaya sevk etmelidir. Çünkü gençlik hayırlı işler yapmaya en güzel vasıtadır. Gençlikteki enerji, faaliyet, gayret, güç ve kudret yaşlanınca bulunamaz. Bu enerji ve heyecanı Allah yolunda değerlendirmek gerekir demiş ve biz de öyle diyoruz. Cenab-ı Hak gençliğini Allah yolunda geçirenlerden eylesin gençliğini Allah yolunda geçiremeyen geçirmeyen şu andaki ömürce yaşça ileride olan insanlara da gençliğinde yapamadığı o ibadetleri telafi etme kaza etme o gençliğindeki yapamadıkları ibadetlerin hizmetlerin vicdani ızdırabını yaşama duygusunu nasip eylesin diyor kısa bir aradan sonra inşallah Aile ilmi hali bölümünde yine sizlerle beraber olacağız değerli dinleyenler. <Gülüyor> Onamazdır müminlerin durak, Hakk teala yakın ne rah, Cennet ala. Tür gözünde kan ile yaşım İman ile geldik aile ilmi hali bölümüne çok muhatap olduğumuz çok duyduğunuz çok işittiğiniz bir soruya Ahmet Şahin Hoca'nın cevabıyla cevap vermek istiyorum. Diyor ki kaza namazı borcu olan sünnet kılamaz mı? Hani derler ya bir deli bir kuyuya taş atar 40 akıllı çıkaramaz diye bizim Müslümanların hiçbir problemi kalmadı bir bu mesele kaldı da biz kaza var sünnet kılar mıyız kılamaz mıyız İşi gücü bıraktık bununla uğraşıyoruz tabi bunu şunun için ifade ediyorum bu mesele ciddi şekilde insanların kafasını kurcalayan meselelerden birisi ''Israrlı sorulardan biri de budur. Namaz borcu olanlar sünnet kılamazlar. Sünnet yerine kaza kılmaları gerekir deniyor. Böylece namazlarını vaktiyle terk etmiş olanlar, sünnetleri de terk etme izni almış oluyor gibi bir durum meydana geliyor. Bu konuda mezheplerin görüşü nedir? Biz Hanefiler nasıl hareket etmemiz gerekir? Kısa da olsa bir özet bilgi verir misiniz?'' demiş.'' Efendim, nedense bu konuyu gündemde tutanlar var. Meseleyi meçhullükten kurtarmak için mezheplerin görüşlerine şöyle kısaca bir göz atalım. Sonunda da Hanefi'nin görüşüne işarette bulunarak noktayı koyabiliriz diye düşünmekteyim. İnşallah faydalı bilgi arz etmiş oluruz. Bu mevzuda aslında iki farklı görüş Hanefi ve Şafii'nin görüşüdür. Diğer mezheplerin görüşleri, bir bakımdan Şafi'ye diğer bakımdan da Hanefi'ye yakın görünmektedir. Şöyle ki Hanefilere göre kaza namazı borcu olanlar beş vakit namaz öncesi ve sonrası sünnetleri kılmalı. Kaza namazı kılmak için bu sünnetleri terk etmemelidirler. Ayrıca kılınması için hakkında hadis bulunan diğer kuşluk, Tesbih namazı, evvabin namazı, teheccüd namazları da kılınmalı. Kana kaza namazları için bunlarda terk edilmemelidir. Hani zannediyorum Abdullah bin Ömer'le ilgili efendimize bahsederler. Abdullah ne iyi bir insan. Ama bir de gece namazı olsadır. Şimdi düşünün ki Allah 35-40 yaşında bir insana hidayet nasip etmiş, namazı nasip etmiş. E bu insan 15 yaşında Büluğa erdiyse Büluğ çağına girdiyse 35 yaşında da namaza başladıysa 20 yıl bir kaza namazı var. Şimdi bu insan 20 yıl kaza namazları Bitinceye kadar teheccüd kılmamalı mı? Teheccüdün Sevabından mahrum mu kalmalı? Evvabinin Kuşluğun Tesbih namazının sevabından mahrum mu kalmalı? Var mı böyle bir şey Allah aşkına ya? Onun için o insan hem tesbih namazını kılar hem kuşluk namazını kılar hem evvabin namazını kılar hem teheccüd namazını kılar. Ama hemide de daha önce ifa etmediği kaza namazlarını eda eder. Bunların dışında kendiliğinden kılınan nafile namazlar olacaksa işte bunların yerine kaza namazı kılınması uygun olur ama namaz öncesi ve sonrası sünnetlerle kılınması için Efendimizin tavsiyeleri bulunan sünnetler kaza namazı için terk edilmemelidir. Peki kaza namazı için sünnetler terk edilirse ne olur? Hiçbir şey olmaz. Sadece bir farz kılınmış bir sünnette terk edilmiş. Yani bir kazanılmış bir de kaybedilmiş olunur. Malikilere gelince kaza namazı olanlar sabah namazı sünneti vitir, bayram, tahiyyatül mescit gibi haklarında hadis bulunan sünnetleri kılmaları eftal değil, caizdir kılabilirler. Kılmayıp da kaza kılsalar eftalini yapmış olurlar. Hanbelilere göre ise farz namaz borcu olanların namaz öncesi ve namaz sonrası sünnetleri kılmaları caizdir. Bakın caizdir diyor. Ancak kazalarını kılmaları ise eftaldir daha iyisidir. Başka nafile kılmaları ise haramdır. Sabah namazının sünneti bütün mezheplerde müstesna, o çok kuvvetli bir sünnet olduğundan her zaman kılınır, hiçbir durumda ihmale uğratılmaz. Şafi'ye gelince, onda farz namaz borcu olanların sünnet kılmaları caiz olmaz. Bir an evvel farzları kılıp borçlarından kurtulmalı, ondan sonra sünnetleri kılma imkanı elde etmiş olmalılar. Şimdi diyeceksiniz ki, peki biz şafii mezhebindeysek, ama teheccüd namazını kılmak istiyoruz, evvabin namazı kılmak istiyoruz, kuşluk namazı kılmak istiyoruz, tesbih namazı kılmak istiyoruz. Bunların sevaplarından mahrum olmak istemiyoruz. O zaman bir tek yol var mezhep değiştirmek. Hanefi mezhebine geçmek, hem kazayı kılmak hem sünnetleri kılmak. Evet günün meseleleri iki kitabından özetlediğim bu bilgilerden müellif Hayrettin Karaman Hocaefendi şu sonucu çıkarmaktadır. Biliyorsunuz Hayrettin Karaman bu sahada ülkemizde söz sahibi insanlardan birisi fıkıh sahasında Hayrettin Karaman Hoca Efendi, Faruk Beşer Hoca Efendi bunlar hakikaten bu sahada kendilerini yetiştirmiş, itimat edilecek ilim sahibi, ilim erbabı kimseler değerli dinleyenler. Onun için değişik zamanlarda bir hüsnü zanına binaen bize soruyorlar. Ben yine söylüyorum bakın yalan söyleyeni Allah sevmez. Biz fakih değiliz, fıkıh bilmiyoruz, biz hoca değiliz. Hoca olmadığımız için de bize sorular sorulmamalı. Ancak biz sizden gelen soruları araştırıyor, güvenilir kaynaklardan bulup size arz ediyoruz. Evet, görüldüğü üzere diyor Hayrettin Karaman, dört mezhepten üçüne göre üzerinde kaza namazı, borcu bulunan kimselerin sünnet kılmaları caiz olup Hanefilere göre de üstelik eftaldir, yani daha iyi ve faziletli bir davranıştır, kılınmalıdır. Sayfa 445 günün meseleleri 2 Hayrettin Karaman Hoca Efendi'nin. Ben bu sonuca şu hususları da ilave etmek istiyorum. Sünnetleri bırakıp da yerine kaza kılacak olan bir Hanefi, bir kazanmış bir de kaybetmiş sayılır, kazandığı kıldığı farz borcundan kurtulmuş olmasıdır. Kaybı da terk ettiği sünnet sevabından mahrum kalmış olmasıdır. Demek ki sünnetleri terk ederek kaza kılmada bir kazanç bir de kayıp söz konusudur. Bu ise insana pek huzur vermemektedir. Bunun en huzurlusu bir hanefinin kaybı uğramadan kazanmasıdır. Yani sünnetleri terk etmeden kazalarını kılmasıdır. Unutulmamalıdır ki bir kaza namazı 5 dakika vakit alır. Diyem ki öğle namazından sonra dört rekat evvelki kılamadığınız namazlardan dolayı bir öğle namazının farzının kazasını kıldınız. Beş dakika. Bir sünnet terkinden de ancak beş dakika kazanılır. Beş dakika kazanmak için sünneti terk mahrumiyeti göze alınabilir mi? Halbuki gün boyu hayatımıza değil beş dakika bazen bir dizide bir maçta bir yerde bir şurada bir burada bir kapı önünde ayak üstü muhabbetlerde daha neler neler. Bir salata hazırlamada bir bağışlayın kebap yerlemede bir bilmem ney hazırlamada bir yuvarlama yapmada. Yani bunu ben biraz böyle avam ifadesiyle söylüyorum. Saatler gidiyor saatler. Saatler gidiyor değerli dinleyenler. Onun için gün boyu hayatımızda değil beş dakika. Bazen saatlerimiz dahi boşa harcanabilmektedir. Kazanacaksak oralardan kazanmalıyız. Vakitlerimizi diye düşünmekteyim demiş. Bilmem azıcık da olsa bu sorunun cevabı oldu mu? Diğer bir soru kolonya, deodorant saç boyası abdesti guslü bozar mı? Bu da gelen sorulardan birisi. Tekrar edilen sorular sebebiyle vaktiyle verdiğim cevapları İlmihal'den alarak bir daha takdim ediyorum demiş Ümit ederim ki sorular tekrar sorulmaya gerek kalmayacak Soru Çalıştığım iş yerinde Hanımların abdest almaları rahat olmuyor Bu yüzden ben abdestimi evde alarak gidiyorum Çalışacağım yere Ancak bazıları diyorlar ki iş yerinde başın açılınca abdestin bozulur Kılacağın namaz için yeniden abdest alman gerekir Önceden aldığın abdestin faydası olmaz bu doğru mu? Evdeyken aldığımız abdestimizle iş yerinde namazımızı kılamaz mıyız? Çarşı pazarda başımız açılınca abdestimiz bozulur mu? Saçın görünmüş olması abdestin bozulması demek midir? Bir soru var. Cevap abdesti bozanların içinde başın açılmasıyla abdest bozulur diye bir hüküm yoktur. Bu sebeple evde abdestinizi alır. Vakti gelince bulunduğunuz yerde namazınızı kılabilirsiniz. Başınızın açılması, saçınızın gözükmüş bulunması abdesti bozmaz. Yeter ki abdestinizin başka sebeplerden dolayı bozulmuş olmasın. Namazda başınız örtülü bulunsun. Yine bir soru. Abdestli iken kolonya, deodorant kullanılması abdesti bozar mı namaza mani olur mu? Cevap. Kolonya ve deodorant gibi kokulu karışımların sürülmesi abdesti bozmaz... Namaza da mani olmaz Hanefi alimlerinin çoğunluğu bu görüştedirler Ancak Şafii alimlerinin çoğunluğu mecbur kalmadıkça Kolonya gibi içinde alkol bulunan şeylerden uzak kalmayı tavsiye etmişlerdir Buna göre bunlar bir yere dökülmüş ya da sürülmüşse Orası yıkanarak temizlik temin edilmeli Bundan sonra namaz kılınmalıdır Bu sebeple Şafii'de dikkat etmek gerekir ama Hanefi'de necis pis sayılmadığından abdeste namazı engel değildir bu kokular. Ama Hanefi'de olsak Şafi de olsak hangi mezhepten olursak olalım ellerimizi yıkayıp elimizin üzerinde bir alkol bulaşı kalmaması lazım değerli dinleyenler. Şunu da ifade edeyim. Kimyagerler varsa dinleyenler bu işten anlayanlar tasdik edeceklerdir. Bizler bazen elimizin mikroplardan temizlemek için arındırmak için Elimize kolonya süreriz. Değerli dinleyenler bakın. Kolonyanın eli dezenfekte etme özelliği yok. Eldeki mikropları, eldeki kirleri temizleme özelliği yok. Yüksek kimya mühendisi bir abimizin ifadesini söylüyorum. Onun sahası. Eliniz tozlu, mikropluysa kolonya o elinizdeki kirleri, tozları, toprakları elinize bulaştırıyor. Muş. Ben onun ifadesini söylüyorum. Onun için... Eğer temizlik için şu veya bu için elinize sürüyorsanız siz zaten elinizi temizlemiyorsunuz demektir. Daha çok elinizdeki tozu, toprağı, kiri, pası elinize suvaştırıyorsunuz, deri gözeneklerinize suvaştırıyorsunuz demektir. Bu noktadan da velev ki bir yerde çünkü bazen bunu bazı insanlar yani bir mesele yapıyorlar. Sen kolonya almayınca hemen damgayı vuruyor o, bu hacı hoca. Sen ondan sonra... Kur'an'ın 6666 ayetini önüne sersen adam dinlemiyor. Niye? Çünkü sen baştan kolonya almadın sen. Onun gözünde çok yanlış bir iş yaptın. Yahu ne garip bir dünyadaşıyoruz. taşıyoruz. Birinin kolonya alma özgürlüğü varsa benim de kolonya almama özgürlüğüm var. Böyle bir mantık var mı Allah aşkına ya? Ama bu gibi insanların ön yargılarına girmesine sebep olmamak için, bu da çok önemli, bir yere gittiniz. Siz orada çünkü yıllar önce İzmir'de bir abimizin şu anda prof seviyesinde olan bir abimizin bir arkadaşının başından geçen bir hadiseyi arz ediyorum bir münasebetle size. İzmir'de diyor bir arkadaşım vardı. Bu hatipti, vaizdi, nasihti ve gönlünü irşad ve tebliğe adamış bir insandı. Allah'ın delisi bir insan. Hep otostop yapardı. Niçin biliyor musunuz? Yani Paradan kısmak için değil. Yolda arabalara otostop biliyorsunuz yapıyor. Arabasına bindiği şahsa diyelim ki ben 5 yıl kaldım İzmir'de. Bayraklı'dan karşı akıya, evine gelinceye kadar yolda ona bir şeyler anlatma. Değerli dinleyenler bakın 79'u 80'li yıllarda biz İzmir'de sızıntı dergisini alır. hususi gemide vapurda unuturduk ki birisi acaba onun resimlerine bakar da içinden bir merak uyanır da. Din adına bir şeyler öğrenme Durumuna girer mi diye yoktu ki Bakın şimdi Allah bize şu radyo Nimetini vermiş Her sabah geliyorum ben Binlerce sizlerle sizin gibi insanlarla Sohbet ediyoruz İnanın, inanın bu Allah'ın büyük bir lütfu Büyük bir nimeti Bir anda Binlerce on binlerce insanla Şu anda sohbet edebiliyoruz Düşünebiliyor musunuz bunu İşte yine biri biniyor Böyle tabi o dönemde Biniyor adamın arabasını Karşıyakaya gelinceye kadar Çok da dili tatlı hitabeti güçlü ilmi de olan bir insan Adamcağızın hoşuna gidiyor Ve Tanımadığınız için de söylüyorum Ya Arif Hoca sen çok güzel şeylerden Bahsediyorsun diyor Tanışalım edelim neyse birbirlerine Telefonlarını veriyorlar Adamcağızın evi Karşıyaka iskelesinin tam karşısında Çok da modern bir yerde Maddi durumu iyi olan bir insan ben diyor böyle çevremdeki arkadaşlarımı, ailelerimi çağırayım. Tanışlarımı, arkadaşlarımı. Sen de gel anlat diyorsun. Sen çok güzel şeyler anlatıyorsun diyor. Tabii o dönemde hep böyle bağnaz böyle insanlar dini anlatma durumunda olduğundan dolayı insanlar bu şekilde anlatana hasret kalmışlar ki. Arif abi, Arif Hoca yanında işte şimdi profesör olan bir iki insanı da alıp gidiyorlar. Tam ...randevu edilen saatte... ...hakikaten... ...işte o dönemde İzmir'in karşı yakasının... ...değişik yerlerinin... ...entel ailelerinden de bir sürü insan getirmiş... ...toplamış o ev sahibi... ...ev sahibinin hanımı kolonya veriyor... ...en başta da misafirden Arif Hoca'dan başlıyor... ...Arif Hoca almam deyince... ...arkasından diğeri almıyor... ...öbür arkadaş almıyor... ...sonrasında içinden birisi... ...ey hoca kolonya günah mı? ...ve o akşam kolonya ile başlanıyor... ...kolonya ile bitiliyor... Hiçbir şeyde anlatılmadan anlaşılmadan adam da Allah Allah ya bunlar ne biçim adam ya kolonya bile adam almıyorsa bizim bunlardan dinleyeceğimiz bir şey yok diyerek ve o başlangıç biti veriyor değerli dinleyenler. Onun için eğer böyle bir şey söz konusu ise alalım abdestsiz olsak abdestimiz gitmez. Elimizi sabunlarız namazımızı kılabiliriz. Bilmem anlatabildim mi? Evet buna göre bunlar bir yere dökülmüş. Ya da sürülmüşse orası yıkanarak Temizlik temin edilmeli Bundan sonra namaz kılınmalıdır Evet Bu sebeple Şafii'de dikkat etmek gerekir Demiş Şimdi Esas soruya geliyoruz Saç kremi saç boyası abdeste ve gusle mani midir Cevap Saç kremi saç boyası gibi Saça sürülen şeyler Tabaka teşkil edip etmediğine göre hüküm alır Şayet saça sürülen madde kına gibi tabaka teşkil etmiyor da suyun saç dellerini ıslatmasını önlemiyorsa abdeste de mani değildir gusle de mani değildir evet tırnak üzerindeki oje gibi tabaka teşkil etmiyor da altına suyun geçmesine mani oluyorsa abdeste de mani olur gusle de mani olur buna göre durumu tespit etmeye ihtiyaç vardır gusulde de abdeste de saç telleri ıslanıyor mu ıslanmıyor mu kına gibi ıslanıyor tabaka teşkil etmiyorsa mahsur akla gelmemelidir sürülen boyalar saçın ıslanmasını yani yıkanmasını önlüyorsa elbette mesele var demektir tabaka teşkil etmeyeni tercih etmek gerekecektir bir diğer soru tuvalette banyo yapmak durumunda kalıyoruz bu caiz olur mu? cevap mühim olan yıkanmanın tam olmasıdır bedenin tümünü dökülen su ıslatır da Kuru yer kalmasa gusül yapılmış, temizlik temin edilmiş olur. Yerin tuvalet olması bir engel teşkil etmez. Olsa olsa tuvalette zeminin kirli olması akla gelebilir. Bu da sıçradığı sanılan kirli sular en sonunda tekrar yıkanarak temizlenir, mahsur önlenmiş olur, şüpheye sebep kalmaz. Kaldı ki zemin temizse zaten banyodan da farkı yok demektir. Bir diğer son soru değerli dinleyenler. İki soru kısaksa. Rahme konan spiral ya da göze yapıştırılan lens guslu gerektirir ya da yapılacak gusla mani olur mu? Cevap spiral ve lens ne guslu gerektirir ne de yapılan gusla mani olur. Çünkü bunlar bedenin iç kısmına kalır. iç kısmında kalır. Bedenin iç kısmını yani rahmin ve gözün içini yıkamak gerekmez ki gusla manidir densin. Çünkü gusülde gözün içini yıkamak mecburiyeti yoktur ki kuri kaldığından şüpheye düşülsün. Spiral'in guslu gerektirmesi ancak zevklenmek için meşgul olunması halinde akla gelebilir. Bir diğer soru Yıkanırken diş kanaması olsa yahut da idrar yerinden abdesti bozucu akıntı gelse gusül bozulmuş mu olur? Guslü yenilemek gerekir? Yoksa gusül bu akıntıya rağmen sahih olur? Sadece guslün abdest olma vasfı mı gitmiş olur? Diyor. Cevap Yıkanırken abdesti bozucu bir akıntı gelirse, sadece guslün abdest olma vasfını bozmuş olur, gusle mani olmaz, gusül tamamdır. Çünkü gusül bedenin tümünü yıkamak demektir, kuru yer kalmayınca gusül tamam olur, akıntı ise yıkanmaya mani değildir ki guslu bozmuş sayılsın. Sadece guslün abdest olma vasfını bozar, artık bu gusülle namaz kılınmaz çünkü abdest gelen akıntı ile bozulmuştur namaz için ayrıca abdest almak gerekir demiş bilmem anlatabildim mi bu şekilde olanlar varsa guslü bozulmamış oluyor yani banyodan veya duştan çıktıktan sonra busulden çıktıktan sonra bir namaz abdesti alarak namazlarını ifa etmeye başlayabilirler demiş bir aile ilmi de burada sonuna gelmiş bulunuyoruz değerli dinleyiciler her şey gönlünüzce olsun Cenab-ı Hak umduklarınızdan mahrum, korktuklarınıza düş eylemesin. Yüzünüzden sevgi, yüzünüzden tebessüm, gönlünüzden sevgi, muhabbet eksik olmasın. Cenab-ı Hak her şeyi gönlünüzce eylesin inşallah. Cenab-ı Hak hepinize ve ona inanın tüm müminlere Allah sizi maddi manevi sıkıntılardan, maddi manevi hastalıklardan, Maddi manevi dertlerden kurtararak lütuflarınızın lütuflarını, nimetlerini üzerinize sağnak sağnak yağdırsın diliyoruz. Dudaklarınızdan dualarınız eksik olmasın ve o dualarınızı Rabbim kabul ettiği dualardan eylesin. Bir sonraki sohbetimizde yine sizlerle buluşmak ümidiyle hepinize hayırlı günler diliyor. Bir dua ve şiirden sonra huzurlarınızdan ayrılıyor. Hepinizi Allah'a emanet ediyorum efendim Bismillahirrahmanirrahim Varlığın hakiki sahibi alemlerde dilediği gibi tasarruf eden, mülkü dilediğine verip dilediğinden de çekip alan, istediğini aziz edip yükselten, dilediğini de bizim sezebildiğimiz, yahut idrak edemediğimiz pek çok hikmete bağlı, zelil kılıp alçaltan, bütün hayır ve iyiliklerin müsebbibi, her şeye kadir Rabbimize, onun ilmi ve malumatı adedince hamdü sena, Eşyaya mana kazandıran Varlığın sırlarını liflif lif ayırıp Seyircilerin mütalasına sunan Biricik mürşid ve üstad Ufuk insan Ve kutup peygamber Hazreti Muhammed Mustafa'ya Onun cihan baha ehline Ve asabına selatü selam ediyor Muhammed Lütfi edasıyla Kerem kıl Kesme sultanım Keremin bina valerden kerem kare yakışır mı kerem kesmek yedalerden diyerek el açıp boyun büküyoruz merhametine hudut olmayan yüce Rabbimiz senden dünya hayatımız itibariyle biz pür kullarına itikatta amelde yemede içmede halde sözde ve bütün davranışlarda dost doğru olmayı nasip etmeni ahirette de cennetle ve sürpriz nimetlerinle sevindirmeni istiyoruz istiyoruz zira sen lütuf ve ihsanda bulunmakla maruf iyiliğini asla esirgememek ve keremini başlarımızdan aşağıya sağanak sağanak yağdırmakla mevsupsun bütün işlerimizi en güzel neticelerle neticelendir bu muhtaç bendelerini sürpriz ve fevkalade eden lütuflarınla sevindir Rahmaniyet ve rahimiyetinin müktezasını yerine getir de, ikramlarınla şad olalım. Ey rahmet ve şefkatiyle, Kainatı okşayıp duran, Rauf ve rahim. Allah'ım bize, Kadın erkek kardeşlerimize, Arkadaşlarımıza, Dostlarımıza, iman ve Kur'an yolunda hizmet etmeyi kolaylaştır. Kolaylaştır da, senin namı celilinin ulaşmadığı hiçbir köşe bucak kalmasın ve bize istihkakımıza göre değil de engin rahmetinin iktizasına göre muamelede bulun merhameti sonsuz ve gücü her şeye yeten Allah'ım sen bize yetersin sen her ihtiyacımıza kafi ve vafisin kapına yönelenlerin teveccühlerinden haberdar bulunduğun gibi bizim dualarımızı da mutlaka duyarsın Kainatın zerratı adedince selatü selam Efendimiz Hazreti Ahmet'i Mahmud'u Muhammed Mustafa'ya onun ehline ve ashabına olsun diyerek ve onları şefaatçi yaparak bir kere daha sana yöneldik dualarımızı kabul buyur Rabbimiz. Değerli dinleyenler Dinleyen dinlemeyen Bütün insanların Yuvaları adına Bir dua olsun diye Bir yuva istiyorum Şiiriyle Rabbimin kapısında Niyaz ediyor Ona iltica ediyoruz Bir yuva ver bize Sıcak mı sıcak Bir yuva ver bize Kucak be kucak Bir yuva Allah'ım Köşe ve bucak Rahmet dolu Aşk dolu Nur dolu olsun Bir yuva ver Buram buram kokacak Bir yuva ver Güneş oradan doğacak Bir yuva Allah'ım Karanlığı boğacak Saadet dolu Aşk dolu Nur dolu olsun bir Yuva Ver Mahya Mahya Yanacak Bir Yuva Ver Alem Oradan Kanacak Bir Yuva Allah'ın Sevginle Yıkanacak Nimet Dolu Aşk Dolu Nur Dolu Olsun Bir Yuva Ver Dolup Dolup Taşacak Bir Yuva Ver Dalga Dalga Coşacak Bir Yuva Allah'ın Öteleri açacak. Vahdet dolu, aşk dolu, nur dolu olsun, yuvalarınız inşallah hepinizin böyle olsun.